Programda emeği geçen arkadaşlarımız Arzu Yorç'u Ayşe Gülanık ve Soner Emre'ydi sevgili dinleyiciler bugün teknik yönetimde sevgili Ercan Yaşar'la beraber bu yayını sizlere ulaştırmaya gayret ettik biliyorsunuz bugünlerde sıcak günler yaşıyoruz bu sıcak günlerde de Ramazan ayına denk gelmiş bulunuyor elbette daha sağlıklı daha sıhhatli geçirmek için de uzman konuklarımızın uyarılarına da mutlaka dikkat etmek gerekiyor hem Dini sorular neticesinde hem hava tahmin raporları neticesinde bu bilgilendirmeleri bizler yayınlarımız içerisinde bir kamu görevi olarak sizlere ulaştırmış bulunmaktayız. Sizlerde zorunlu olmadığınız sürece bu saatler içerisinde 11-4 saatleri içerisinde güneşler, güneş altında bulunmayın. Gölge yerleri tercih edin. Zorunlu hallerde elbette yapılacak bir şey yok ama bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor diye sizlere hatırlatmış olalım. Bu saat dilimindeki yayınımızı noktalarken saat 15 itibariyle de TRT Türkü'deki Türkü Diyar programında aynı ekiple yayında olacağımızı hatırlatıyoruz. Hepinize güzel bir öğleden sonra dinliyoruz. Hoşçakalın.